Için yazan Kaptan Eser. Yöneten Asuman Korat. Efekt Metin Macun. Teknik Yapım İsmail Hemikli, Aygün Gökçen. Oynayan sanatçılar İlyas Baykal Saran, Safiye Behân Gönülç, Selma Yüseren Gürtunca, Hülya Canan Tekindor, Zehra Elçin Şanal Ziya Oytun Şanal Rasim Alpay İzburak Safiye Kız Safiye Nerede kaldı benim çayım Getir artık şunu Getirdim Getirdim getirdim Al işte Karıştırdın mı Karıştırdım ya Yahu bu ne biçim çay böyle Sana kaç defa söyledim demli olsun diye Kırk yıldır evliyiz hala öğrenemedin mi Bilemedim İlyas efendi Hem biz evleneli tam kırk dört yıl oldu Her neyse canım Şu çaya bak çaya bak İçilir mi bu ha içilir mi İç işte İlyas efendi Demli çay sana zararlı Bakıyorum da başıma doktor kesildin Zaten olduğu olası doktorlardan hoşlanmam <Gülüyor> <ben>. <Gülüyor> İyi ediyorsun sanki Geçenlerde göğsün nasıl sıkıştıydı ha? Eve doktor yetiştirmeseydik Şimdi çoktan toprağın altında olacaktı İyi ya sen de kurtulmuş olurdun Bayram ederdin Tövbe tövbe O ne biçim söz İblas efendi Ben seni düşündüğüm için öyle dedim Sen zaten hep beni yanlış anlarsın Hiç doktordan insana zarar gelir mi bir görünsen tepeden tırnağa bir kendine Baktırsan... Bak Safiye bak Benim kalbim sapasağlam Sadece kolum sakat o kadar ah, ah, Eskiden böyle inatçı adam değildi ne güzel geçinip Giderdik hiç beni kırmazdın konu komşu bize imrenirdi ne güzel günlerdi onlar Ne yani şimdi iyi değil miyiz Ne bileyim ben eskisi gibi değil işte Zaman göz açıp kapayana kadar geçip Gidiyor iyice yaşlandık artık Neydik ne oldu <gülüyor> Hatırlar mısın Safiye Baban seni bana vermediği zaman nasıl kaçırmıştım ha? Bizi bulsalardı kim bilir neler yaparlardı Değil mi Aman <gülüyor> Gençlik deyince hemen beni nasıl kaçırdığını Anlatmaya başlarsın <gülüyor> Kaçırdın da ne oldu sanki Evlendik evleneli Yokluk içinde boğuştuk durduk Varlık yüzü gösterdin mi bana Haklısın Safiye Ama karnını hiç aç bıraktın mı <gülüyor> Genç kızdığımda evimizde kuşun sütü bile eksik değildi ya Değildi ya Allah Allah. Keşke seni zengin konağından kaçırıp da bir ayakkabıcı karısı yapmasaydım Sen beylere layıktın. Aman canım şaka ettim canım şaka Ben beyleri konakları ne yapacaktım ki Sen o zamanlar öyle heybetliydin ki Görünce dilim tutulurdu vallahi. Hadi canım sen de bunları gönlümü almak için diyorsun <gülüyor> Aman yalanım varsa gözüm çıksın Kasabadaki kızların hepsinin göze sendeydi Hele hele o peçelerini kaldırıp Sana gülümsemeleri yok mu Üçümden saçlarını başlarını yolmak gelirdi Ama sen benden başkasına bakmazsın Hep bizim konağın etrafında dolaştın Yalanın var mı? Ya, o vakitler sana öyle tutkundum ki Aman nasıl da güçlüydün Allah Ya ha. şimdi tek koluna felç inmiş İşe yaramaz geveze bir ihtiyarım Evlendik evleneli seni rahat ettiremedim Bak gene yakınmaya başlama darılırım ha Bırak geçmişi de Zehra'mızı konuşalım gel Ne yapar ne eder Allah bilir Olan olmuş bir kere elden ne gelir Öyle deme İlyas efendi Aradan tam sekiz yıl geçti Ama acısı hala yüreğimdi. Selman babasını kaybettiği zaman On yaşındaydı Şimdi koca kız oldu o trafik kazası olmasaydı ne olurdu sanki Düşünüyorum da Zehra kızını Almanya'ya götürmediğine Pek iyi etti diyorum ya. Kızcağız oralarda okuyamazdı Bizim yanımızda hiç değilse liseyi bitirdi Bir de yüksek okula girseydi Ne iyi olurdu değil mi ya, ya, Çok iyi olurdu Neyse neyse canım yüksek okulu da Almanya'da annesinin yanında okudu Sahi Zehra Selma yanına aldıracak mı acaba Gitmesini istemiyorsun değil mi İlyas Efendi ee, Sekiz yıldır alıştık kıza Giderse iyi olmaz tabi Alışırız İlyas efendi ona da alışırız Zehra'nın gidişine alıştığımız gibi Ha şey Safiye Selma hala eve gelmedi baksana saat kaç oldu Aman devir değişti Şimdinin kızları gezip tozmak istiyor Heh, Gezip tozmak istiyormuş Bak Safiye sen bu kıza çok yüz veriyorsun Başına bir hal gelirse Ben sana sorarım o zaman ama Korkma ona bir şey olmaz o anasının kızı Aklı başındadır benim Selma'mım Heh, i̇şte geldi Yavrum yavrum Sakın kalbini kıracak söz söyleme ha. İyi akşamlar dedi <gülüyor> İyi akşamlar anne Hoş geldin yavrum ha? Hayrola yüzün niye öyle asık Önemli değil anneanne Bugün eve geç geldin Yoksa bir şey mi oldu çok merak ettim Merak edilecek bir şey yok Bugün öğleden sonra postaneye uğradım Annemden mektup geldi ee, yoktu Zehra hasta mı Hayır dedi çok iyi ve mutlu olduğunu yazıyor. Yakında evleniyormuş. He? Evleniyor mu? Evet. Geçenlerden nişanlanmış. Ya olur mu canım öyle şey? İstersen mektup bir de sen oku dedi. Al işte. Dur dur. Aman <gülüyor> sevinçten elim ayağım dolardı. E, peki kızım evleneceği adam kimmiş? Aynı fabrikada birlikte çalışıyorlarmış. Annemden 3 yaş büyük. Vay talihsiz Zehra'mın yıllar sonra yüzü yeniden gülecek. E başka ne yazıyor? Annemin evleneceği kişi 23 yıldır Almanya'da çalışıyormuş He? Türkiye'deki akrabaların çoğunu tanımıyormuş bile e, e, Şimdiye kadar hiç evlenmemiş mi Bir Alman kadınla evlenmiş Hı. 17 yaşında bir kızı 19 yaşında da bir oğlu varmış e Kadın ölmüş mü Hayır anneanne Bir yıl önce evi terk edip gitmiş boşanmışlar e, Sen niye izliyorsun yavrum Anan yıllardan beri dul yaşadı Yeniden evleneceği için sevinmelisin Yaban ellerinde tek başına yaşamak kolay değil yavrum Ama bana söz vermişti Liseyi bitir seni yanıma aldıracağım diye Üzüldüğün şeye bak Zehra evlendikten sonra gene onun yanına gidersin O senin ana. Hayır istemem Tanımadığım insana ben nasıl baba derim Aman Baba demen şart değil yavrum Sen de şey başka bir şey dersin. Hayır hiçbir şey demek istemiyorum Annemin yanına gitmeyeceğim Nasıl istersen yavrum <gülüyor> Gitmezsen biz daha memnun oluruz Müsaadenizle ben bugün erken yatmak istiyorum e Bir şey yemeden mi Akşamüstü arkadaşım Hülya'nın çalıştığı büroya uğradım Birlikte sandviç yedik Peki yavrum sen bilirsin. İlyas Efendi bitirdin mi mektubu? Bitti bitti. Allah Allah Allah Allah nişanlanmış. İnsan büyüklerine danışmaz mı canım? Aman canım Zehra yaşını başını almış. Bize karışmak düşmez. 15 güne kadar Türkiye'ye tatil yapmak için gelecekler mi? Aman gelecekler demek. Ay şimdiden hazırlık yapmak lazım. Ha, şey Selma nereye gitti? Ay, yatmaya gitti. Yavrucak anasının evleneceğini duyunca üzüldü Üzülür ya yani. Canım bunda üzülecek ne var Selma kocaman kız oldu Çocuk değil artık Bir bakarsın kısmeti çıkar evlenir gider Ama Zehra evlenmese tek başına kalacak <Gülüyor> Sen misin Selma? Hoş geldin. Çıkıyor muydu? Patron öğleden sonrası için izin verdi de. Eve mi gideceksin? Hayır şekerim. Selçuk'la buluşacağım. Aa, Selçuk da kim? Ah tanırsın canım. Bizim mahallede oturuyor. Hani saçlarını ortadan ayıran esmer uzun boylu çocuk var ya. Hiç dikkat etmedim. Ne o? Senin durgun bir halin var. Dün annemden mektup geldi ama bir türlü sana söyleyemem. Neyi Yoksa annene bir şey mi oldu? Yakında evleniyormuş Öyle mutsuzum ay, Hay Allah ben de kötü bir şey oldu sandım Ne bu halin halbuki sevinmen lazım Sekiz yıl sonra annen yalnızlıktan kurtulacak Ya ben ben ne yapacağım Yıllarca annemle birlikte olmanın özlemini duydum Onunla yılda sadece bir ay birlikte olduk Hem bana söz verdi Liseyi bitir yanıma aldırırım diye Annem yeni tanıdığı bir insanı bana tercih etti Kandırdı beni Ay, Dur bir dakika sakin ol Annenin evliliği konusunda bu derece katı düşünmen doğru değil Artık çocuk değilsin 18 yaşında aklı başında bir genç kızsın <gülüyor> Anne annem gibi konuşmaya başlamadık ben... Biliyorum Seninle birçok konuda anlaşamıyoruz Ama annenin evliliği diğer konulara hiç benzemiyor Söz konusu annenin mutluluğu Anlayışlı olman gerekiyor <gülüyor> Anlayışı çok konu Komik olan senin davranışın Elimde değil kendimi aldatılmış hissediyorum Biliyor musun sen anneni kıskanıyorsun Ve onu başkalarıyla paylaşmak istemiyorsun <Gülüyor> Belki de haklısın Ama annemi o kadar çok seviyorum Türkiye'de mi evlenmeyi düşünüyorlar Mektupta yazmamış Sadece 15 gün sonra Ziya ile birlikte geliyoruz diyor Onlar geldikleri zaman Nasıl davranacağımı bilemiyorum Anneni gerçekten seviyorsan hiçbir şey olmamış gibi davran Belki de senin Hayır onlarla birlikte hiçbir yere gitmem Kararımı verdim İş bulup çalışmak istiyorum Bu konuda bana yardımcı olursan sevinirim <gülüyor> Olmasına olurum ama e, Bu işe sizinkiler ne der Az önce artık çocuk olmadığımı kendin söyledin Onların da senin gibi düşündüklerine eminim Çalışmayı çok istiyorum <gülüyor> Bak sana tanıdığım bir firmada iş bulabilirim Zaten sekretere ihtiyaçları var Yarın bana uğra birlikte gideriz Bak <gülüyor> Buna çok sevindim Yarın ilk işim sana uğramak olacak <gülüyor> Hay Allah konuşmaya daldık Selçuk'la buluşacağımı unuttum Beni pastanede bekleyecekti Nerede kaldı bunlar Safiye 15 güne kadar geliriz diye yazmışlardı Aradan tam 20 gün geçti Başlarına bir hal gelmesin ha. Ağzını hayra aç İlyas efendi İşleri çıkmıştır gelirler Bıçaklarını burada kuyular, değil mi? Herhal. Birlikte geldiklerine göre. Zehra'nın evleneceği adam iyi olsa bari. Aa, Zehra akıllıdır. Evleneceği kişiyi seçmesini bilir. Belli mi olur canım? Adam ne? karısından boşanmış belki de. Ay, gelince öğreniriz İlyas efendi. Şimdiden üzme tatlı canım. Oh Sıcaklarda iyice bastırdı. Evde oturulmuyor artık. Sıkıldıysan bahçedeki çardağın altında oturalım ha? Ee, orası da evden farksız. Ben en iyisi parka kadar yürüyeyim. Çınar ağaçlarının altı serin olur. Hem arkadaşları da görürsün. Otur oturduğun yerde bu sıcakta başına güneş geçer. Zaten hastasın bir yere bırakmam seni. Sabahtan akşama kadar şu pencerenin önünde oturmaktan bıktım vallahi. Neredeyse ayaklarım yürümeyi unuttu. Başıma da şapka mı giyerim ha? Uzun zamandır arkadaşları görmedim. Merak etmişlerdir. Aman hiç ısrar etmeyin ya seferli. Oralarda sana bir hal olursa ben ne yaparım sonra? Akşam serinliğinde birlikte çıkarız. Ben senin koluna girerim. Yahu kadın sen beni iyi den iyiye kötülüm yaptın. Canım sıkılıyor diyorum sana. Aa, ya ben İlyas efendi. Benim canım sıkılmıyor mu sanki? Zaten son günlerde Selma da arkadaşım Hülya'ya diye çekip gidiyor. Sen de gidersen tek başıma ne yaparım bu evde? Sen de komşulara git. Ben gitmesine giderim ama aklım hep sende kalır. Hem biliyor musun çayda demledim Az sonra çardağın altında içeriz Bahçeyi biraz sulayınca her taraf serinler Bilirim adam kandırmada üzerine yoktur Ama çayımı demli isterim bilmiş ol ee, Ne yapalım Bu sefer de senin dediğin olsun Sa Safiye ne? Safiye bak, bak bizim evin önünde bir araba durdu Araba mı Zehra'lar olmasın Dur bir de ben bakayım bakayım Vallahi o o o geldi İlyas Efendi İlyas Efendi Zehralar geldi geldi Zehralar geldi. Efendim ben Almanya'da otomobil fabrikasında tercümanlık yapıyorum. <Gülüyor> Zehra ile de fabrikada tanıştık. Kısa sürede birbirimizden hoşlandık Ve sizlerin de bildiği gibi evlenmeye karar verdik Her şey o kadar çabuk oldu ki Ancak sizlere nişanlandıktan sonra haber verebildik Kusura bak Sen kendini üzme yavrum Böyle şeylerin kusuru olmaz Yeter ki siz mutlu olun Bizim dileğimiz o ee, e, Ziya bey oğlum Herhalde yakında nikah muamellerine başlarsınız ha? Şey Efendim aslında biz Türkiye'ye evlenmek için gelmedik Amacımız Akdeniz sahillerinde nefis bir tatil yapmak Hı. Evlilik işini Almanya'ya döndüğümüzde Halletmeyi düşünüyoruz ee, Bu konuda önemli bir sorunumuz var da ya, Yoksa karınızdan Boşanmadınız mı? Hayır efendim, hayır efendim boşanalı bir yıl oluyor Sorunumuz çocuklar Bak babacım size daha önce yazdığım gibi Ziya'nın iki tane çocuğu var Çocuklar yetişkin ama Bizim evlenmemize karşı çıkıyorlar Bu nedenle evlilik işi biraz gecikecek Ben çocuklarına düşkün bir babayım Onları üzmek istemem Tatil dönüşü onlarla bir kez daha konuşacağım Umarım düşünceleri değişir Affedersiniz efendim Çocuklarınız evlenmenize neden karşı çıkıyor öğrenebilir miyim? Şey Selma Çocuklarım annelerini istiyorlar Halbuki o bizleri terk edip başka birisiyle yaşamaya başladı Bu durumda yapılacak tek şey boşanmaktı Ben de onu yaptım Aradan tam bir yıl geçti ve bir gün boşandığım karım çıka geldi Sevgilisi onu terk etmiş hmm, Bak sen yüz size. E tabii kabul etmediniz diyemez iyi oğlum. Eder miyim hiç? Yüzüne bile bakmadım. Çocuklar barışmamız için çok ısrar ettiler ama onları da dinlemedim. Artık bu evde yerin yok senin dedim. O da çekip gitti. İyi demişsin oh ağzına çalıq. Daha sonra çocuklar bana baskı yapmaya başladılar. Ben de onlara bu konuda daha fazla konuşmak istemediğimi ve barışmamızın imkansız olduğunu söyledim. Annelerini hala çok severler. Bu nedenle de benim yeniden evlenmeme karşı çıkıyorlar. Son olarak onlarla konuştuğumda... ...evlenirsem evi terk edip... ...anneleriyle birlikte oturmakta tehdit ettiler. Ee, bu durumda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Az önce de dediğim gibi... ...onlarla yeniden konuşacağım. Şimdi tatil yapmaktan başka hiçbir şey düşünmüyorum. Almanya'daki arkadaşlar... ...Akdeniz sahillerini anlata anlata bitiremediler. Zehra'yı birlikte şöyle... ...gönlümüze göre bir tatil yapmak istiyorum. Zehra ile birlikte... Ee... Ee, ama siz daha evli değilsiniz ki Birlikte tatile çıkarsanız konu komşu bizlere ne der Onlara ne efendim Bizler ne yaptığını bilen insanlarız Kimseye hesap vermek zorunda değiliz ki e, Haklısınız da Ziya Bey oğlum İşte bizim buralar biraz lafçıdır Anlamadan dinlemeden laf söz ederler Huzurumuz kaçırır e, Hem biz yalnız olmayacağız ki Yanımızda Selma da olacak Özür dilerim anne sizinle birlikte gidemem İş buldum yarın sabahta işbaşı iş başı yapmak zorundayım İş mi buldun Evet e, e, e, ama kızım çalışmak istediğini daha önce hiç söylememiştim Haklısın dede bu akşam konuşacaktım sizinle Annemin de burada olması iyi oldu Sürpriz yapmış oldum İnan çok şaşırttın beni Yoksa paraya ihtiyacınız mı var Aa, Hayır kızım Senin gönderdiklerin yetiyor da artıyor bile Peki o zaman neden çalışmak istiyorsun Selma İnsan sadece paraya ihtiyacı olduğu için çalışmaz Evde oturmaktan canım sıkıldı Çalışmaya karar verdi. Bravo çok güzel bir düşünce Seni tebrik ederim e, Peki kızım bu çalışacağın yeri gidip gördün mü Tabi gördüm yeni kurulmuş bir firma Yalnız biraz uzak e, İnsan önce büyüklerine bir danışır kızım Hiç olur mu öyle şey İnsan tanımadığı bilmediği yerde nasıl çalışır Hele bir de senin gibi genç bir kızsa O konuda hiç kuşkunuz olmasın Patronum çok iyi bir insan Görünce sizlerin de seveceğinizden eminim e, Ben diyordum ki İşe tatil dönüşü başlasa. Imkansız anne. Yarın başlamalıyım. Tatil dönüşü geç kalmış olabilirim. Benim yerime bir başkasını bulurlar. Benim yüzümden tatil yapamayacağınız için üzgünüm. Hadi hoşçakalın. Bu akşam erkenden yatmak istiyorum. İyi günler Selma. Ah. Sen misin Hülya hoş geldin Biliyor musun ilk ziyaretçim sensin <gülüyor> İlk günlerde seni yalnız bırakmak istemedim İçeriye girdiğimde daktilo yazıyordun. Patron iyi bir sekreterin Önce daktilo yazmayı bilmesi gerektiğini söyledi <gülüyor> Ben de öğrenmeye çalışıyorum <gülüyor> Rasim bey iyi tanırım İnsanı durup dinlenmeden çalıştırmasını iyi bilir İşe başlayalı bugün üçüncü günüm Her defasında eve hava karardıktan sonra gitti <gülüyor> Zamanla alışırsın ee, Gözün aydın Annen gelmiş Sağ ol Hülya Annenin gelişine sevimemiş gibisin Yo yo sevindim sevindim <gülüyor> Anlat bakalım Annenin nişanlısı nasıl bir insan Bizlerden çok farklı Nasıl yani Ne bileyim ben Farklı işte Konuşmasıyla davranışıyla yaşantısıyla her şeyle <gülüyor> Yok canım abartıyorsun Hiç de değil Geldiğinden beri alışamadım gitti Dedemle anneannemin de benim gibi düşündüğüne eminim. Şimdi daha çok merak etmeye başladım Neler yapıyor ha, Neler yapmıyor ki Dedemin karşısında ayaklarını uzatıp... ...içkisini yudumluyor. Hepimizin yanında Almanya'daki gece hayatını... ...orada yaptıklarını anlatıyor. Pijamasız evin içinde dolaşıyor. Ay. Sahi mi söylüyorsun? <gülüyor> Dahası da var. Bizlerin yanında anneme sarılıp şakalaşmak istiyor. Ay. Peki annem bir şey demiyor mu? Demez olur mu şekerim ama anlayan kim? Geçenlerde ne oldu biliyor musun? Hiç türlü anlayamadım gitti. Neden içmezsiniz ki? Ya, alışkanlık ya bey oğlum alışkanlık. Hayatımda bir defa içtim. Az kalsın ölüyordum. Ölüyordu ya ya ya ya sabaha kadar başucunda ayılmasını bekledim. Daha sonra hiç ağzına içki koymadı. Zehra <gülüyor> da seçecekmiş. Bir defasında çok ısrar ettim <gülüyor> Halini bir görmeliydiniz Sabah ayıldığında hiçbir şeyi hatırlamadığını söylüyordum e, e, Sabah ayıldığında mı dediniz? Evet O gün fabrikaya telefon edip işe gelebileceğimizi bildirdim Ben yalnız içmeye alışkın değilim Arkadaş bulamazsam çocuklarımı karşıma alıp içerim Çocuklarınız içki içiyorlar mı? Hem de nasıl Oğlan iyi kaldırıyor da kız pek içemez Ne yalan söyleyeyim Anneleri benden fazla içerdi Olur mu canım Çocuklar içki içer mi içki zararlıdır Hele küçüklere daha çok <gülüyor> Aman efendim Küçük dediğinizin biri 19 diğeri 17 yaşında Ben onların hiçbir hareketini engellemem Hatta sevgililerine bile karışmam ha, Sevgili deyince aklıma geldi Söyle bakalım Selma Bugüne kadar kaç sevgilin oldu <gülüyor> Şu haline bakın Nasıl da yüzü kızardı Ne var bunda utanacak gezdirdik küçük hanımı. Ah! Oh, sen misin Selma? Ben de Ziya'nın gömleklerini ütülüyordum. Oyuzunun hali ne? Hasta mısın? Hayır iyiyim. Ama yakında hasta olabilirim. Evet, anlıyorum. Ziya sana yine takıldı, değil mi? İnan yavrum, seni sevdiği için böyle yapıyor. Beni böyle sevsin istemiyorum Bak yavrum. Ziya tam 23 yıldır Almanya'da yaşıyor. Bu süre içinde evlenmiş Kadın çocuklarını tam bir Alman gibi yetiştirmiş e, Ziyah onlara uymak zorunda kalmış Onu yeterince tanımanı istiyorum Aslında çok iyi insandır Biliyorum Hiçbiriniz ondan hoşlanmadınız Anne Gerçekten evlenecek misin? Evet yavrum Almanya'ya döner dönmez hazırlığa başlayacağız Ya çocuklar yine evlenmenize karşı çıkarlarsa? E, şey Bu defa Ziya Umutlu Keşke onlar da senin kadar anlayışlı olsalar Ama anne evliliğin konusunda benim fikrimi sormadın ki Olumsuz olacağını sanmadığım için gerek bile duymadım Yoksa Ziya ile evlenmemin senin için sakıncası mı var? Hayır ama sorsaydın sevinirdim Seni her zaman mutlu görmek isterim Sağ ol yavrum İnan seni çok seviyorum Gerçekten mi? Tabi gerçek Hadi bakalım şimdi birlikte içeriye gireceğiz sen de beni seviyorsan Hiçbir şey olmamış gibi davran Hı? Peki İşte böyle Hülya Annem gerçekten aşık olmuş Evet durum onu gösteriyor <gülüyor> Aşk güzel şey Yaşa başa bakmaz Ben de seviyorum Ve anneni anlıyorum Selçuk'u öyle çok seviyorum ki Selma Yakında evleneceğiz Gerçek mutluluğu buldum artık Şaka yapmıyorsun değil mi? Şaka değil tabi Ama önemli bir sorunumuz var Selçuk'un ailesi beni istemiyor Neden? Tanıdıkları bir ailenin kızını istiyorlarmış ee, Selçuk ne diyor bu işe? Çok sinirlenmiş Bu akşam bize geliyor Annem Selçuk'u görmek istedi Ne iyi annem var Umarım yakında evlenirsiniz ne oldu Safiye Seni de mi uyku tutmadı Öyle ya İçerisi çok sıcak Biraz dışarıya çıkıp Çardağın altında oturayım dedim Hadi hadi Sıcağı bahane etme şimdi neden uyumadığını ben biliyorum Nedenmiş o Neden olacak Tabii ki Zehra'yı düşündüğünden uyuyamadın Ben seni iyi tanırım Kafanı bir şeye takarsan Sabaha kadar gözlerini yummazsın Haklısın İlyas efendi Bizim Zehra'nın hali ne olacak Diye düşünüyordum Ben de öyle Safiye ben de öyle. Bu ziya denilen adam bizim kızı alır mı dersin ha? Keşke almasa Bu adamdan bizim kıza yar olmaz ama bizim Zehra tutulmuş Tutulduğunda nereden çıkartıyorsun Aa, Dün gözlerimle gördüm Güpegündüz şu çardağın altında el ele oturuyorlardı Gözlerinde birbirine dikmişler konuşup şakalaşıyorlardı Beni görünce Zehra toparlandı Siyah üst tifini bile bozmadı Allah'ım. Allah. Allah'tan etrafta konu komşu yoktu Bir gören olsaydı kim bilir neler söylerler Olur mu canım El aleme karşı böyle yapılır mı? Şiş, şiş. Evlendikten sonra ne halleri varsa görsünler. Yavaş, Ayıp doğrusu. Yavaş. Kocaman kadın olduğu hala kullanamadı. Yavaş konuş İlyas Efendi. Zehra duyarsa üzülür. Duyarsa duysun canım. Sanki o bizi üzmüyor. Ben de onu aklı başında biri bilirdim. Evlenmek istediği adam ortada. İnsanda biraz büyüklerine saygı olmadı. Terbiye olmalı. Onda hiç biri yok. Geldiğinden beri sesini çıkarmadım ama... Artık burama geldi Biz burada Bos'tan korkulu muyuz Yoksa baba mıyız gene de sesini çıkarma İlyas efendi hatırım için Bak yarın ziyadenize gidecek O gittikten sonra Zehra ile konuşur Hazırlık mı var anne e Evet kızım Ziya bugün tatile çıkıyor Bavulunu hazırlıyorum Birlikte gidemediğinize özür <gülüyor> Önemi yok kızım Hem böylesi daha iyi oldu sanırım Seninle bol bol konuşup dertleşecek zamanımız olur Haklısın anne Geldiğinden beri doğru dürüst konuşamadık Halbuki eskiden birbirimizden hiç ayrılmazdık Bir aylık izin süresinde Bütün bir yıl neler yaptığımızdan konuşurduk Hatta sabaha kadar uyumadığımız günler olurdu Ne diyeceğimi bilmiyorum Ama haklısın bu yıl diğerlerinden çok farklı şeyler oldu. Evet, çok. Her şey birdenbire değişti. Aslında değişen bir şey yok. Sen benim çok sevdiğim küçük Selma'msın. Selma büyüdü anne. Şimdi gerçekleri daha iyi görebiliyor. Sabah sabah ana kızı oturmuş neler konuşuyorsunuz. <gülüyor> Hiçse ya. İşte havadan sudan. <gülüyor> Gitme zamanım geldi. Biraz daha oyalanırsam işe geç kalıp patrondan azar işiteceğim. E akşamları erken gelmeye çalış. Babam çok merak ediyor Erken gelmeyi ben de çok istiyorum ama elimde değil Patronum işleri bitirmeden bırakmıyor Sen annene bakma Selma Artık ne yapman gerektiğini bilecek yaştasın Dilediğin zaman eve gelmek hakkın Kimse buna engel olamaz Özür dilerim bu konuda sizin gibi düşünmüyorum Neyse geç kaldım ben gideyim Size iyi tatiller geldiğiniz zaman görüşürüz Değişik bir kız Onunla gurur duyuyorum ne yaparsam yapayım Selma'ya yaranamadım Benden hoşlanmadığı belli Ne olur anlayışlı ol Sen onun için büyük bir rakipsin Anladığım kadarıyla seni kıskanıyor Sana zamanla alışacaktır Ya annem baban Onların da beni sevmediğine eminim Dünyalarınız çok farklı Eğer ailemi gerçekten tanımak istiyorsan Onlara anlayacağı biçimde davran Onlar mutlu olsun diye saçma sapan kurallara uyamam Beni olduğum gibi kabul etsinler Kabul edeceklerini sanma. Neyse konuyu kapatalım Oldukça sıkıcı olmaya başladı Doğru eh, Çok yazık Bugüne kadar ilk defa yalnız başıma tatil yapacağım Böyle olacağını bilseydim çocukları da getirirdim Sanırım bizimle gelmeleri için Çok ısrar ettin ama Onlar istemediler Çünkü anneleriyle birlikte tatillerini İspanya'da geçireceklerdi ha, Evet evet unutmuşum Bizimle gelmek istemediler Bence çocuklar haklı her şeyden önce Türkçeye pek konuşamıyorlar. E buraya gelseler de canları sıkılırdı. Öylesi daha iyi oldu. Zaten ben de fazla kalmayı düşünmüyorum. Döndüğünde hazırlığını yapmış ol. Sen tatilden döner dönmez Almanya'ya mı hareket edeceğiz? Evet. İşe başlamadan önce şu evlilik işini halletmemiz gerekiyor. Hem burada istemediğimi bile bile kalmak istemem. Nişanlığın gittiğinden beri pek üzgünsün Zehra Bir şey mi oldu yavrum? Hayır anne Sadece biraz düşünüyorum Ehe, Düşünecek ne var kızım Ziya gideli bugün tam bir hafta oluyor Yakında döner üzme kendini Düşündüğüm Ziya değil anne Selma e, Ne olmuş ki Selma'ya? Buraya geldiğimizden beri bana çok soğuk davranıyorum Sanki ben onun annesi değilim de bir başkasıyım Ehe, Selma ile konuştun mu yavrum? Konuşmaz olur muyum? Her defasında da sana öyle geliyor anne diyor Halbuki eskiden ne güzel anlaşırdık Ziya geldiğinden beri benimle konuşmamak için adeta kaçıyor Dün akşam yine konuşmak istedim Yorgunum erken yatmak istiyorum dedi Ne yapacağımı şaşırdım Bana sorarsan senin evlenmeni istemiyor kızım Ama karşı olduğunu söylemiyor ki <gülüyor> Sen bilmezsin onu Nişanlandığını duyduğundan beri bir garip oldu Günlerce yemeden içmeden kesildi Bazı günler odasına kapanıp Sessiz sessiz ağladığını gördüm Bunları bilmiyordum anne Keşke daha önce söyleseydin Siz gelince alışır sandım ama olmadı Hala kendini çocuk gibi görüyor Küçüklüğünde de çok hassastı yavrum Senden bir mektup gelse Sevinciden ne yapacağını şaşırırdı Hatta geceleri o mektupla yatardı Yıllarca liseyi bitirince Annem beni yanına aldıracak diye hayaller kurdu Babanla ben Senin yerini hiçbir zaman alamadık yavrum Keşke seni bu kadar çok sevmeseydi. Ben de onu çok seviyorum anne Babasının ölümünden sonra Beni yeniden hayata bağlayan o oldu Evet Şimdi her şeyi daha iyi anlıyorum Selma ile geldiğim gün konuşmalıydım Hata benim Onunla ilgilenmedim Gücendirdim onu Bunun için de Ziya'nın tatile gidişini bekledi Düzelir kızım düzelir Hem işe girdiği iyi oldu Yakında her şeyi unutur Asıl sen kendine bak Siyah ile anlaştığına eminsen Bir an önce evlen Bu işi fazla uzatmaya gelmez Kuşkularını anlıyorum anne Ama inanmanı isterim ki Evlenip evlenmeme konusunda çok düşündüm Artık genç sayılmam Selma kız çocuğu Evlenip giderse ben tek başıma ne yaparım Diye günlerce düşündüm Yalnız yaşamak güç anne Hele bir de Gurbette sevdiklerinden uzaksan Daha bir güç ah. Daha sonra karşıma ziya çıktı Kısa sürede birbirimize alıştık ve evlenmeye karar verdik Ben kararımın Selma'yı bu derece etkileyeceğini hiç düşünmedim Selma ile ne yap yap konuşmaya çalış yavrum Bana söylediklerinin aynını ona da anlat Eminim seni anlayışla karşılayacağım Şimdi ilk işim Selma'yı çalıştığı yerde ziyaret etmek Ona her şeyi açık açık anlatacağım fiye Neredeyse öyle vakti oldu Selma'yı uyandır da kahvaltısını yapsın kız Bugün pazar istediği kadar yatsın kız Zaten hafta boyu çalışmaktan canı çıkıyor Öyle ya çok çalışıyor yavrucak Patronla da iyiden iyiye kızıyor ha Genç bir kız Geç saatlere kadar çalıştırılır mı Aman aman İlyas efendi Her gün aynı şeyleri söyleyip duruyorsun Sen de alışmaya çalış artık hem Selma hayatından memnun İşe girdi gireli yüzü güler oldu yavrum Hı, Onun yüzü anasıyla konuştuktan sonra gülmeye başladı Ayy haklısın İlyas efendi Ana kız geçti olsa anlaştılar Ne iyi oldu değil mi Selma'm yeniden eski neşesine kavuştu Anam evlenecek diye üzülmüyor artık Hele Zehra'lar Almanya'ya gidecekleri gün Selma anasına sarılıp Beni hiç merak etme Ben burada daha mutluyum Sen de orada evlenir mutlu olursun diye yok mu ha? İçimi bir hoş etti. Nasıl da birbirlerine sarılıp ağlaştılar diye Sanki bundan sonra hiç görüşmeyeceklermiş gibi Olur mu öyle şey canım Zehra seniye gene gelir Aa, Gelir gelir tabii gelir İlyas efendi O bizi de Selma'yı da görmeden yapamaz Ama Ziya'nın bir daha geleceğini hiç sanmam Bizlerden hoşlanmadı Heh, Sanki biz ondan pek hoşlandık hmm, Ziya tatilden döndükten sonra yüzü pek asıktı Zaten gelir gelmez de gidelim diye tutturdu Bizim da kabahat daha izinlerinin bitmesine çok vardı... Ona sen git ben sonra gelirim diyemedim... Aman hiç olur mu İlyas Efendi... Birlikte geldiler birlikte gitmeleri lazım... Hem ben Zehra ile konuştum... İznimiz bitmeden gidip... Evlilik hazırlıklarını başlayacağız dedi... Onun için erkenden gittiler... Eh, evleneceklermiş... O Ziya denen adam bizim kızı oyalıyor... Bak nah şuraya yazıyorum Safiye... Aman İlyas Efendi... Onlar gideli daha on beş gün bile olmadı... Aklından kötü şeyler geçirmesen. Bak göreceksin yakında evlendik Diye mektup yollarlar Günaydın dede günaydın anneanne oh, Günaydın yavrum. kızım Nihayet uyanabildin mi he? Ne yapayım dede her gün erkenden kalkıyorum Tatilden istifade bugün de uyuyayım dedi. İyi yaptın yavrum Deden sana takılıyor Biliyorum anneanne Postacı geldi mi Geldi ama gene bize mektup yok Hayret doğrusu Annem Almanya'ya gider gitmez mektup yazarım demişti Kendini üzme yavrum ...nikahtalaşından mektup yazmayı unutmuştur. <gülüyor> Kapıya ben bakarım anneanne. <gülüyor> ah iyi ya. <sonra. gülüyor> benim ya. Şaşırdın değil mi? Hem de nasıl hayatsızsın. <gülüyor> İçeriye davet edersen her şeyi anlatırım. Aa, özür dilerim. E, gel hadi benim odama geçelim. <gülüyor> Ben birkaç defa bir odan aradım. İzinli olduğunu söylediler. Anlat bakalım bunca zaman nereelerdi? <gülüyor> Sanırım bu kart her şeyi açıklar. Ah nikah davetiyesi yoksa <gülüyor> evet, evleniyorum. <gülüyor> Çok sevindim inan Hem de önümüzdeki hafta. Şimdiden kutlarım. <gülüyor> Sağ ol hayatım. Anlatsana nasıl oldu bu iş? <gülüyor> Bak hayatım, önce Selçuk'u ailemle tanıştırdım. Annem de babam da ondan hoşlandılar. Daha sonra annemin çabasıyla babam Selçuk iç güveysi olarak kabul etti <gülüyor> Hatta ona iyi de bir iş buldu <gülüyor> Çok iyi ee, Peki Selçuk'un ailesiyle arası hala düzelmedi mi? Hayır Belki zamanla düzelir Önemli olan benim mutluluğum <gülüyor> Sen beni dinlemiyor gibisin Bir şey mi var? Ha, e, şey e, iyiyim iyiyim <gülüyor> Birden dalıp gittin de Özür dilerim Hülya Annemi düşündüm de Acaba şu anda o da senin gibi mutlu mu diye Efendi, uyan uyan bak bak bak ha, Zehra'dan a, mektup a, geldi. Uyan sana canım. Dur dur gel dur ne <gülüyor> saldırıp duruyorsun? Ne var? Mektup var, mektup. Zehra'dan geldi. Zehra'dan ha. <gülüyor> Bir ay sonra gönderebildi demek. Ki. Aa mektubun geleceği içime doğmuştu zaten. Meraktan patlayacağım aç sana şunu adam dur, hadi. Gözlüklerim nerede? Ha dur koş git. Al, al işte getir. <gülüyor> Sabah kalktığımdan beri gözüm seyriyordu. Okuyorum dinle eh, Canım kızım Yavrum ee, Ya bu mektup Selma'ya yazılmış Aa, Oku canım oku fark etmez bilmeden açtıklarız Hadi i̇yi, iyi. Canım kızım Heh. Sizlerden ayrıldıktan sonra Aradan uzun bir süre geçti Geçti geçti Mektubunu aldım ama Bir türlü yazmaya cesaret edemedim Hı? Ben Ziya'dan Ayrıldım daha doğrusu ayrılmak zorunda kaldım Ayrılmış demek ha, Ben de sanmıştım ya Sus sus sus da okuyalım İyi, Oku oku sen oku, oku Tatil dönüşü Ziya çocuklarıyla bir kez daha konuştu Hı. Kesinlikle evlenmemize karşı çıkan çocuklar Bir müddet sonra annelerini eve getirdiler Ve babalarına yeniden barışması için baskı yaptılar Ziya ne yapacağını şaşırdı Çocuklarıyla benim aramda tercih yapması gerekiyordu. Hı. Sonunda benden yardım istedi. Ben de onları baş başa bırakıp Ziya'dan ayrıldım. Hı. Bu kararı vermek benim için hiç de kolay olmadı. Şimdi Ziya karısıyla... ...yeniden evlenerek balayına çıkmaya hazırlanıyorlar. Canım yavrum... ...eskiden olduğu gibi... Görüb tek başıma kaldı mı? Hmm. En kısa zamanda seni yanımda görürsem çok mutlu olacağım. Bunun ya... ne, ne oldu İlyas? Ben de sustun. Bir şeyin yok ya. Allah görsün gö gö <gülüyor> gö gö gö gö Ay dur. Dur, ilacını vereyim. Dur, hele dur. Dur, dur. burada Burada Al şunu. Al al. Şu. al, al. İşte altına koy. Koy. Ha. Bırak Meti, uzan şöyle hele uzan. Dur. Ozan, anlatırdın. efendi. İlas efendi. Nasılsın şimdi? Ha? Nasılsın? İyi misin? Ha, dur burada mı? Ha, i̇yi misin? Hı. Arın, geçti, mi, ha? geçti mi İlyas efendim Geçti ha? Geçti Safiye hey, Geçti Nam yüreğimi geçti. ağzıma getirdi Uzun zamandır geçti. hiç böyle olmamıştım Şu mektupta tam gelecek zamanı buldu Ben of. Ben sana demiştim Bu adamdan Bizim kıza Yar olmaz diye Demiştin ya demiştin Zehra Selma'yı yanına çağırıyor. Sekiz yıldır alışmıştık. Giderse üzme artık kendini. Zamanla Selma'nın yokluğuna da alışırız. Ah insan nelere alışmıyor ki? Selma akşam eve gelip haberi duyunca ne yapar merak ediyorum. Yazıları bitirdin mi Selma Aha, Evet efendim yeni bitirdim buyurun hmm. Çok güzel yazmışsın Tam istediğim gibi Eline sağlık kızım Şimdi şu müsveddeleri de al yazmaya başla bakalım Ama Rasim bey saatin kaç olduğunu Bilmiyor musun? Biliyorum kızım saat tam dokuz buçuk Hava çoktan karardı şimdiye kadar evde olmam gerekiyordu Evet kızım biliyorum Sen hiç merak etme Ben seni evine kadar bırakır durumu dedene izah ederim Elindeki teklif mektubunun mutlaka bu akşam yazılması gerekiyor. Lütfen ben gideyim Oldukça geç kaldım İnanın dedem çok merak eder Size söz veriyorum sabah erkenden gelip yazarım Zaten bir saat önce gelmek zorundasın kızım Bak bu yazıları da sabah yazacaksın Sabah ona kadar yazıların tamamlanması gerekiyor Bu seferki ihale çok büyük Hadi bakalım bu işi başarırsan Yarın öğleden sonra izinlisin Şey inanın İtiraz ben... istemem hem seni evine kadar bırakacağım Daha ne istiyorsun kızım of, Otur artık İlyas efendi İki saattir odanın içinde bir aşağı bir yukarı Dolanıp duruyorsun canım Dolanmayıp da ne yapayım Saatin kaç olduğunda haberin var mı e Var on bire geliyor e, Neredeyse gecenin yarısı olacak Allah Allah Selma bu saate kadar kalmazdı hiç ha, şey Başına bir hal gelmesin. misin Yok canım işi çıkmıştır Ne zaten. işi canım Gece yerlerde kadar çalışmak olur mu Mutlaka bir şey oldu Üzme kendini İlyas efendi Selma birazdan gelir ha, Gelirmiş lafa bak Kızın başına bir hal geldiyse Nasıl gelir ha Aman ne gelebilir ki Ya Efendi Duyan da başında yaşadığımızı sanacak e Belki de trafik kazası aman, geçirmiştir Aman Allah korusun Korkuyorum Safiye Babasını kaybetti Anası Almanya'da Ben nasıl kızmam şimdi O patronu olacak adama ha Nasıl kızmam ne olur, ne olur, <gülüyor> Dur dur aman kurbanın, dur, dur, dur, dur. <gülüyor> dur Dur yavaş Ne olur sinirlenme Biliyorsun daha bu sabah Zehra'dan gelen mektubu okurken tıkanıp kaldı Hem artık Selma işten ayrılır Ah ah yavrucak anasının çağırdığını duyunca çok sevinecek Sonunda istediği oldu Bak göreceksin İlyas efendi Selma yarın patronunun karşısına dikilip Ben işten ayrılıyorum Sen kendine gece yarılarına kadar çalışacak birini bul diyecek Aman İlyas efendi Kız eve geldiği zaman kalbini kıracak söz söyleme <Gülüyor> Bugüne kadar torunuma kötü söz söyledin mi Safiye? Yok yok yok söylemedim Safiye en iyisi ben bir karakola kadar gideyim ha Bu halinle mi karakola gideceksin? Ne varmış halimde? Şu ceketimi de sırtıma atarsam Hem hava karanlık pijamalı olduğumu kimse anlamaz Ben onu demedim İlyas efendi sen hastasın daha bu sabah gördüm Bırak mi? şimdi sabah, bırak benim bir şeyim yok Hem karakol yakında ee, Sen dur ben gideyim Olmaz Gece vakti senin karakolda ne işin var Canım inatçılığın sırası değil Otur oturduğun yerde İlyas efendi Bak ayakta bile zor duruyorsun Yahu kadın senin niyetin beni deli etmek mi Karakola gideceğim diyorum sana Çekil yolumdan ee, O zaman birlikte gidelim ha Ben yanında olurum Olmaz ben kendim giderim Aman kendim Aman giderim. bu adam da ama Aman vay gitti İnatçı adam ne olacak İnsan kırk dört yıllık karısının hatırını kırar mı? Ha? Ay, acaba İlyas Efendi'nin dediği gibi Selma'nın başına bir hal gelmesin? Bu saate kadar hiç kalmazdı Aman Allah'ım ne yapacağım şimdi ben? Ay İlyas Efendi ilacını da yanına almadı En iyisi ben gideyim bari İlyas Efendi öfkelenir ama olsun olsun Önce şu geceliğimi bir çıkartayım bakayım ha? İlyas efendi beni elbiseyle görünce Belki de ses çıkarmaz ha? Çok geç kaldım Dedem de anneannem de telaşlanmışlardı bu kadar üzülmeye değer mi kızım? Hem ben sana söz verdim Evinize kadar gelip niye geç kaldığımızı dedene söyleyeceğim Siz dedemi tanımazsınız Rasim bey Beni çok sever Her zaman başıma bir şey gelmesinden korkar Sekiz yıldır hiç değişmedi Hele koluna felç inip çalışamayacak duruma geldiği zaman Benim üzerime daha da fazla düşmeye başladı Anneannemin dediğine göre Son günlerde sık sık rahatsızlanıyormuş ee, Yaşlılık kızım Ben bile son günlerde kendimi iyi hissetmiyorum Doktora muayene oldunuz mu? Doktor uzun bir süre dinlenmemi tavsiye etti Ama nerede bir yığınış beni bekliyor Doktorun tavsiyesine uyarsanız iyi olur Sizde pek genç sayılmazsınız Ben bile geç saatlere kadar çalıştığım zaman kendimi rahatsız hissediyorum Ne demek istediğini anladım kızım Seni fazla çalıştırdığımı ben de biliyorum Ama şimdilik bir kişi daha çalıştıracak gücüm yok Şu ihaleyi bir kazanalım Bir değil üç kişi birden çalıştıracağım o zaman sen de rahat edersin Ben de Rasim bey şu ara sokaktan gireceksiniz Bir dakika şurada durur musunuz? Şu köşede birisi yatıyor Boşver kızım sarhoşun biridir Adam içip içip sızmıştır Hayır orada yatan dedem Ceketinden tanıdım onu Evet evet o oh. Dede, Dede, Dede, Dede. Dede canım. Dede durum. Bak yanındayım dede. Sana bir şey olmadı diyor. Hayır dede, sab sağlamım. Dede, dedem, aç gözlerini ne olur. N'olur dede, dede aç gözlerini! İlyas efendi. Ah. İlyas efendi ben geldim, bak ben Safiye'im! İlyas efendi, İlyas efendi! Dede! Göz söyle İlyas efendi! Aç gözlerini İlyas! Aç, aç konuş İlyas efendi! Kaldır, kaldır! Kaldır! Kaldır! Döndükten sonra duydum İnan çok üzüldüm Başın sağ olsun Sağ ol Hülya Dedemi kaybedeli bugün bir hafta oluyor Hala onun yokluğuna alışamadık Dedemin ölümünden kendimi sorumlu tutuyorum Bu düşünce de beni kahrediyor eh, Anlayamadım mı? Nasıl yani? O gece Rasim bey iş var diye beni bırakmadı Halbuki onu dinlemeyip zamanında eve gitmeliydim Dedem beni çok severdi Başıma bir şey gelmesinden korkmuş ve karakola haber vermek için evden çıkmış. Anneannem engellemeye çalışmışsa da başaramamış. Komşular o gece dedeni koşarken görmüşler. Yaşlı insan aşırı harekete dayanamadı. Hem bildiğim kadarıyla deden daha önce de ciddi bir kalp krizi geçirmiş. Evet anneannem daha sonra söyledi. Dedem üzülürüm diye benim öğrenmemi istememiş. Son günlerde kendini iyi hissetmediğini anneannem söyledi. Keşke eve zamanında gelebilseydi Olan olmuş artık Hem bunda senin suçun yok ki Annem de öyle diyor Annen cenazeye geldim. Telgrafım alır almaz uçağa atlayıp geldi ama Ne yazık ki dedemi son bir defa göremedi ee, Annenin yanına ne zaman gideceksin Doğrusunu istersen ne yapacağımı şaşırdım Almanya'ya gidersem anneannem yalnız kalacak Gitmezsem annem yalnız kalacak Şu anda her ikisinin de bana ihtiyacı var de birlikte götür Keşke gelse. Annem buradayken çok ısrar etti ama... ...anneannem bir türlü kabul etmedi. Siz birlikte gidin. Beni hiç merak etmeyin. Bu evde İlyas Efendi ile birlikte 44 yıl mutlu yaşadım. Geri kalan ömrümü bu evde geçirmek istiyorum dedi. Sanırım haklı da. Ne iyi anlaşırlardı değil mi? Tüm mahalle onlara imrenirdi. Felç olmadan önce daha da iyi anlaşırlardı. Saatlerce bıkmadan, usanmadan konuşurlardı. Onların tartışmalarını dinlemek bile büyük bir zevkti. Dedemin ölümünden sonra anneannem adeta yıkıldı Bir türlü öldüğüne inanmak istemiyor Sanki her an gelecekmiş gibi telaşla bekliyor Onu halde görmeye dayanamıyorum Dile kolay Tam 44 yıl birlikte yaşadılar Eee <gülüyor> sen anlat biraz da Balayın nasıl geçti <gülüyor> Tek kelimeyle harika Her şey o kadar güzeldi ki Nasıl geçtiğini anlayamadım İkimiz de çok mutluyduk Çok sevedim <gülüyor> Sağ ol hayatım Biliyor musun Biz döndükten sonra Selçuk'un babası haber göndermiş Selçuk gelin kızımızla birlikte Elimizi öpmeye gelsin diye ah, Sahi mi Gittiniz mi bari Tabii gittik Bizleri görünce çok sevindiler Telaşlarından ne yapacaklarını şaşırdılar Çok sevdiler beni Sık sık da bekleriz dediler Her şey iyi gitti desene Evet her şey Ben kalkayım artık Nasıl istersen Hülya Almanya'ya gitmeden önce görüşürüz değil mi? Tabii görüşürüz. Annemin yanına gittiğim zaman ilk işim sana mektup yazmak olacak. Eser'in radyo için yazdığı Mutluluk adlı oyunu dinlediniz Yöneten Asuman Korat Efekt Metin Macun Oynayan sanatçılar İlyas Baykal Saran Safiye Beyhan Gönenç, Selma Gülseren Gürtunca, Hülya Canan Tekindor, Zehra Elçin Şanal, Ziya Oytun Şanal, Rasim Alpay İzbrak.